Muhammed ve istaybu ve ilahe illallah Ve ve Ya ve la illa min ve ve وتق الله ليتسع عليكم ولا حول منا الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر وَمَنْ ذنوبكم وما وَرَسُولَهُ فَقَدْ الله ورسوله Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selam söyleyelim. Men salli salaten sallallahu aleyhi ve aşvera. Evet, bana bir kere salat getirene Allah onunla on kere getirir. İnşallah bugünkü dersimizden itibaren diğer derslerinde, geçmiş derslerinde takviyesi niteliğinde olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat mefhumunu alacağız. Nedir Ehl-i Sünnet ve Cemaat? Ehl-i sünnet vel cemaat deyince neyi anlamalıyız, aklımıza ne gelmeli, bu kelimenin üzerinde neden ısrarla durmalıyız, ehl-i sünnet vel cemaatin hasayisi nedir, özellikleri nedir, bu özellikler neden ehl-i sünnete atfedilmiş özelliklerdir, yani ehl-i sünnet neden ehl-i sünnet olmuştur, bu özelliklere sahip olmasaydı ehl-i sünnet olur muydu, bununla alakalı ileriki derslerde konular geldikçe bilgiler vereceğiz. Neden ehl-i sünnet üzerinde durmamız gerekiyor? Bizim olmazsa olmazımız. Ehl-i sünnet bizim olmazsa olmazımız. Yani biz ehl-i sünnet ve cemaat mensubiyetimizi ve lillahilham Müslümanlığa mensubiyetimiz olarak görüyoruz. Yani bizim İslam'la bağımızı ehl-i sünnet ve cemaat anlayışı oluşturuyor. Bizim İslam'la bağımızı ehl-i sünnet vel cemaat anlayışı oluşturuyor. Bugün İslam'la bağ olup da ehl-i sünnet vel cemaatin dışında olanların bu bağı sorgulanır. Bu bağı tartışma konusudur. Hem dünyada hem ahirette. O bakımla birileri ehl-i sünnet kelimesinin işini boşaltmaya kalksa da ehl-i sünnet vel cemaati saf dışı etmeye kalksa da ehl-i sünnet vel cemaati emevi ihtası bir bidat bid görse de şunu söyleyeceğiz. Bizim için hava neyse, bizim için sünne ise ehl-i sünnet ve cemaat de odur. Ehl-i sünnet ve cemaat inancı olmadan bizim İslam'dan alabileceğimiz çok bir şey yoktur. Çünkü bugün eğer biz bu bunca imamın, bunca örnek şahsiyetin yaşadıkları, söyledikleri bunca tavsili meselenin izinden gidiyorsa en azından o meselelerde bizim üzerimizde ne varsa bir gölge varsa el sünnet ve El-Cemaat'e mensubiyetimizden dolayıdır. Yani şöyle bakalım olaya. Yani bizden bir tanesi İran'daki bir köyde de doğabilirdi. Bizden bir tanesi Umman'daki bir köyde de doğabilirdi. İran'daki köyde doğan muhtemelen Rafizi olacaktı. Umman'daki köyde doğan muhtemelen abazi olacaktı. Yani mutezili olacaktı. Yani bizden bir tanemiz Cehenn bin Safvan'ın da cemaatinden olabilirdik. Değil mi? Vasıl İbni Atan'ın da cemaatinden olabilirdik. Cahat bin Dirhem'in de cemaatinden olabilirdik. Ama çok şükür ki ha, İmam Ebu Hanife'nin harmanlamış olduğu bir cemaat içinde doğdu. Diğerleri de İmam Şafi'nin harmanlamış olduğu bir cemaat içinde doğdu. Diğerleri İmam Ahmed bin Hanbel'in harmanlamış olduğu bir cemaat içinde doğdu. Diğerleri Malik bin Enes'in harmanlamış olduğu bir cemaat içinde doğdu. Onun için Ehli Sünnet ve Cemaat bizim olmazsa olmazımız arkadaşlar. Ehli Sünnet ve Cemaat kelimesinden tenezzül yok. Ehli Sünnet ve Cemaat anlayışından asla tenezzül yok. Yani birileri Ehli Sünnet ve Cemaati çağdışı ilan etse de Ehl-i sünnet vel cemaati, Emevilerin ortaya koymuş olduğu bid'at, sakat bir anlayış, medrese ürünü, klasik bir anlayış ilan de ehl-i sünnet vel cemaat bizim için hayat ve nomaktır. Beden gider, ruh bedenden ayrılır ama ehl-i sünnet vel cemaat vasfı ne o ruhtan ne de o bedenden asla ne yapmaz? Ayrılmaz. Bu çok önemli. Bir kere bunu bileceğiz. Onun için öncelikle Allah Azze ve Celle bizi ehli sünnet ve cemaatten kıldığı için ona sonsuz hamd edeceğiz. Şükredeceğiz. Bu çok önemli. Çok büyük bir nimet. Yani hep dua ediyoruz ya Allah'ım bize İslam nimetini verdin. Bizi İslam nimetiyle şereflendirdin. E bu duayı İran'daki de yapıyor. Bu duayı Umman'daki de yapıyor. Bu duayı Fazlur Rahman'ın talebeleri de yapıyor. Bu duayı Ebu Reyye'nin talebeleri de yapıyor. Bu duayı Türkiye'de Ahmet'in talebesi de yapıyor, Mehmet'in talebesi de yapıyor. Ama ne diyoruz hep? İslam nimeti eğer Cahat bin Dirhem'in anlayışıyla İslam nimeti ise, Cihem bin Safva'nın anlayışıyla İslam nimeti ise, Vasıl bin Atan'ın anlayışıyla İslam dini ya da Kuleyni'nin anlayışıyla İslam nimeti ise, o İslam nimeti nimet olmaktan çıkar, şerre dönüşür. Onun için çok dikkat edeceğiz. ...bu kelimede asla tenezzün yok... ...ve lillahil hamd, ehl-i sünnet vel cemaat... ...ta Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...sahabesinden... ...bugüne kadar mümessillerini... ...ilâ yavm-il ne yapacaktır... ...devam ettirecektir... ...o bakımdan ehl-i sünnet vel cemaat nedir... ...ehl-i sünnet vel cemaat deyince... ...aklımıza ne gelir... ...ya da naslarda varit olan şeyler nelerdir... ...onları inşallah bu derslerde, ileriki derslerde alacağız... Tabii konumu, konunun önemi konunun önemine binaen bir anekdot anlatayım ben size. O zaman çok da iyi anlayacaksınız. Tabii ilahiyatlarda e, öğrenciler son özellikle 15-20 yıldır enteresan şeyler öğreniyorlar. Yine bu kanalların fazlalaşmasıyla da işte televizyonlarda görüyorsunuz. Herkes bir şey öğretmeye kalkıyor, birileri de bir şeyler öğreniyor. Bazen zehir olabiliyor, bazen nimet olabiliyor. Ama ben şunu gördüm, şunu gördüm. Yani ben bunu özellikle e, bilen ağızların ağzından ya da bildiği sanılan ağızların ağzından çokça duyuyorum. Ehlü Sünnet kavram içi boş bir kavramdır, Kof bir kavramdır. Bin küsür yıldır bu Müslümanları, bu ümmeti boşu boşuna ehlü Sünnet olmak ya da olmamak, ehl-i Şii olmak ya da olmamak. Cehmi olmak ya da olmamak. Mutezili olmak ya da olmamak diye ayırmışlar. Bizim tek bir vasfımız var. O da nedir diyorlar? Müslüman olmak. Allah'a canınızı ancak nasıl verin? <gülüyor> Müslümanlar olarak. Yani tabi hani bu şuna benzer. Ben Türk müyüm Müslüman mıyım? Böyle bir tartışma. Ben Türk müyüm Müslüman mıyım? Arkadaşım böyle bir soru olabilir mi? Yani hem Türksün hem Müslümansın, hem Müslümansın hem Türksün. Bunda bir problem yok. İslam'ı da veren Allah, cinsiyeti veren Allah, milliyeti veren Allah. Bunda bir problem yok. Yani bunu tartışma yapmak, bunu zıt tezat kabul etmek zaten kendi içinde tutarsız. Yani ehl Sünnet vel Cemaati İslam'dan ayıramazsınız. İslam'ı ehl ve Sünnet vel ayıramazsınız. İslam eğer bugün bin anlayış olarak mevcutsa... Ehl-i sünnet ve cemaat bu anlayışın doğrusudur. Olay budur. Ehl-i sünnet kavramının işi nasıl boş olabilir? Yani bu kavram ki bin küsür yıldır ümmeti Muhammed'in alimleri elinde ne yapmış? Şekillenmiş günümüze kadar da ne yapmış? Devam edecek. Yani eğer bugün ümmet 72 ya da 73 fırkaya ayrılacaksa, bunlardan bir tanesi hak yolda olacak, diğerleri batıl yolda olacaksa, Elbette ki bu Ehli sünnet ver cemaati. Sen bunu ister kabul et ister etme. Şu bakın arkadaşlar. Bidat bidati doğur. İleriki derslerde bunları alacağız. Bu iftira hadisi var ya hadisi. Nedir işte? Ümmet'in 72 ya da 73 fırkaya ne yapması? Ayrılması meselesi. Ki bu sünenlerde ve pek çok hadis mecmuasında mevcut bir rivayettir. Ve Ehli sünnet ver cemaat Selefisiyle. Zimlen onlara katılan eşarisiyle ile gitsin bu rivayeti neyinde sahiden ne atmıştır İttifak rivayet etmiştir. Varmıştır. Ama bakın şimdi bu rivayet tek başına ehli sünnete işaret ettiği için bu rivayet tek başına ehli sünneti adres olarak ünü olarak gösterdiği için bir at bir doğurmuştur. Ehli sünneti alt edebilmenin bir yolu da bu hadisi ne yapmaktır? zayıf görmektir. Böyle bir hadis olmadığını ne yapmaktır? İspatlamaya gitmektir. Yani ne demektir biliyor musunuz bu? Ne demektir? ümmet Muhammed'in içinde ne kadar sapkın varsa, ne kadar bidatçı varsa, ne kadar akidesi bozuk hurafeci varsa bunların her birine Müslüman alim vasfını vererek ne yapmaktır? Ümmetin önüne koymaktır. Ümmete bunları pazarlamaktır. Hedef budur. ehl Sünnet öyle bir olgudur ki bu pazarlamanın önündeki en büyük engeldir. Çünkü eskiden ehl sünnet ve el cemaat vasfı taşımayan insanlara kadılık da verilmezdi, imamlık da verilmezdi, şehlik de verilmezdi, alimlik de verilmezdi. Damga yerdi, damga. Zındık damgası. Ama tabii siz eğer ehl sünnet vasfını, el sünnet ismini ne yaparsanız bertaraf ederseniz sadece Müslüman ismiyle insanları ne yaparsanız Ortaya çıkarırsanız binbir anlayışı işte insanların neyine önüne koymuş olursunuz. Bir bakmışsınız biri kaderi inkar etmiş olur değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Yani şöyle bir olgu düşünün ya. Bir adam televizyona çıkacak milletin gözüne baka baka diyecek ki kader diye bir şey yok. Emevi uydurmasıdır. Buhari Müslim'deki Cibril hadisindeki kader bahsinin... Peygamber tarafından söylenildiğine asla inanmıyorum. Bu rivayet uydurma bir rivayettir. Ve siz bu adamı Türkiye'de ehli i sünnetin yetiştirmiş bir adamı olarak göreceksiniz. Ve bu adamdan akide alacaksınız, akide telakki edeceksiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki işte, Ehl-i sünnet olmak çok önemli. Bu kavramın üstünde olmak, bu kavramın peşinde olmak, bu kavrama bağlı kalmak çok önemli. Bu kavramı bir kenara atamayız biz. Attığımız an işte böyle ne yapacak? Örümcek ağ gibi etrafımız sarılacak. Ondan sonra bir bakacağız ki iş işten ne yapmış? Geçmiş. Çok dikkat edeceğiz. İnşallah bugün bir e, mukaddime giriş maliyetinde baştan konuları aldıkça zaten... Kendini gösterecek. Başlayalım. Bismillah. Şeyden başlıyorsun. Akide mefhumundan başlıyorsun. Akidenin tanımında evet. Evet. evet. Onları okumuyoruz. Evet. Akidenin tanımı. Bir. Akidenin sözlük tanımı. Akide kelimesi sözlükte düğümlemek manasına gelen yani el akit kelimesinden türetilmiştir. Bağlamak, sıkıca bağlamak, sağlam yapmak, sağlamlaştırmak, Birbirine bağlı olmak, bitiştirmek, yerinden oynamaz olmak kelimelerin manaları da bu, kelimeli, bu kelimelerin ifade ettiği manalardandır. Sözleşmeye, yemini, tek, tek, tekidine, alışverişe, akt, akit kelimesi ıtlak edilir. Çünkü satıcı ile müşteri alışverişte gerekli olan bu akit ile anlaşmaya varmışlardır. Birbirine ne yaparlar? Kendilerini bağlarlar değil mi? Evet düşmemesi için elbisenin ve izarın yani peştemalın iki tarafını sıkıca bağlanmasına eee akide denmesi de bu kelimenin ifade ettiği manalardandır. Evet. O akül izar. Evet. evet. evet. İki, akidenin genel ıstılah'taki tanımı. Akide genel ıstılah'ta ister hak, ister batıl olsun, zihnin kesin hükmünü ıtlak edilir. Yani akide deyince hemen aklımıza hak gelmeyecek. Akidenin içinde batıl da olabilir. Yani inançların hepsi hak olmaz, sapın inançlar da olabilir. O bakımdan yani işte ben Müslüman akidesindeyim. Genel bir laf. Müslüman akidesindeyim. Herkes Müslüman. Yani Yaşar Nur Öztürk de Müslüman. Zekeriya Beyaz da Müslüman. Hayri Kırbaşoğlu da Müslüman. Lütfi Çakan da Müslüman. İslamoğlu da Müslüman. Cübbeli de Müslüman. Herkes Müslüman. Evet. şayet zihnin kesin hükmü Müslümanların Allah'ın birliği olan itikadı gibi sahih ise akide de sahih yok eğer Hristiyanların Allah üçün üçüncüsüdür itikadı gibi batıl ise akide de batıl olur aynı şekilde kesin imana ve en ufak şüphenin bulunmadığı kat'i hükmede ıcak edilir o insanın iman ettiği kalbini bağladığı ve doğru olup olmadığına bakmaksızın bir mezhep ve din olarak benimsediği şeydir. 3. İslam Akidesi Bu, yani İslam Akidesi kesin olarak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere, Kur'an-ı Kerim'de ve sahih sünnette gelen dinin bütün asıllarına, işlerine, haberlerine, Selefi Salih'in üzerine icma ettiği her şeye iman etmek, hükümde, emirde, kaderde ve dinde taat, tahkim ve ittiba Allah'a ve Resulüne teslim olmak. Evet. Şimdi arkadaşlar yani e, İslami akide ya da İslam akidesi terimi aslında yetişmiş olduğumuz coğrafyada yerini bulmuştur. Yani işte gerek 32 farzıyla, gerek daha neyle genişiyle neden bu ümmeti Muhammed ısrarla çoluğuna çocuğuna buna çok dikkat edeceğiz bak ısrarla çoluğuna çocuğuna imanı şartları 6 İslam'ın şartı 5'tir diye öğreteş düşündük mü? Neden? yani ta Sıbyan mekteplerinden başlayıp ölene kadar neden bunun üzerinde durur? Yani biz yaşadığımız coğrafyayı küçümsemeyelim bu coğrafya ehl-i sünneti e çok hizmet etmiş bir coğrafyadır. Siz bakmayın son dönemdeki sıbak ve siyaka. Evveliyle bakın. Bu çok önemlidir bakın. Çok çok önemlidir. Bu altı esas vardır ya bu altı esas. Bu esasların hiçbirinde kesinlikle ufacık bir ney, tahir mümkün değildir. Bu asla kabul edilemez. Onun için de meşeyha iddias edilmiştir bunun için. Yani ne demek? Bu altı esasa aykırı davranabilecek veya aykırı esasa, he, bu altı esasa aykırı söylenebilecek bütün neler, sözler derhal şiddetle reddedilmiştir. Tenkil edilmiştir. çok önemlidir. Yani siz bunu genişletebilirsiniz 32 veya vesaireyle. Bunlar fuzuli şeyler değildir. Bazı kardeşlerimizden biz duyuyoruz. Yani ne gerek var ya İslam'ı buna indirgiyorsun? 6600 küsur ayet. Hayır İslam buna indirgenmiyor. Bunlar olmazsa olmaz temel vasıflardır. Bunların ihmali, bunlarda yapabilecek ufacık bir değişiklik işte o 6000 küsur nas'tan oluşan neyi? İslam'ı. Onların anlamıyla söylüyorum. Onların ifadesiyle. Ha, yıkar, zedeler. O bakımına yani... İslam coğrafyasında gerek burada olsun gerek Suriye'de gerek Mısır'da gerek Pakistan'da ümmetin Muhammed'in özellikle bu imanın altı şartı üzerinde rüklü üzerinde durması çok önemlidir. Çok çok Sıbyan mekteplerinden üniversitelere kadar öğretilmiştir. Asla ihmal edilmemiştir. Çünkü he, bu bize Kur'an ve Sünnet'in emri olduğu kadar yaşanan tecrübelerle de bunlara bağlı kalmanın zarureti ne yapılmıştır. Görülmüştür. Bir İslam coğrafyası düşünün. Bir yandan şiayla çevrilmiş. Bir yandan itizal fitnesiyle çevrilmiş. Bir yandan neyle? Sünnet inkarı fitnesiyle çevrilmiş. İşte siz bu ortamda bu altı bitne çok bağlı kalmalısınız. Devam. Dört. Akide, akide ilminin konuları. Akide Ey Müslümler cemaatin anlayışı ile tevhid, iman, İslam, gayb ile alakalı konular, nübüvvet, kader, ahbar, katil hükümlerin asılları ile yine akide'nin konular arasında yer alan el vera ve bera, sahabiler ve müminlerin annelerine karşı vacip olan görevler gibi selefisalim üzerinde icma etmiş konuları ele alan ...ve inceleyen, ilme verilen özel isimdir. Yani neden akide ilmine biz çok önem veriyoruz? Neden? Çünkü akide bizim olmazsa olmazımız. Biz bu akideyi öğrenmekle mükellefiz. Ha. Elbette ki alimler akideyi bunlar ilerlerde gelecek. Mücmel ve mufassal olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Yani siz bir İmam şafii'nin bildiğini bilmekle mükellef değilsiniz. Bir i̇bn Teyme'nin bildiğini bilmekle mükellef değilsiniz. Böyle bir mükellefiyetiniz yok. Ama temel vasıflar vardır ki bunları bileceksiniz. Yani kaderi bana anlat dediğinde bir Müslüman gençin en az yarım sayfa, bir sayfa bir şeyler ne yapabilmesi lazım? Yazabilmesi lazım. Ahiret gününe iman dendiğinde en az bir sayfa bir şey ne yapabilmesi lazım? Yazabilmesi lazım. Şimdi İbn-i siz kaderi anlatın deyin ya da İbn-i bak iki ciddi Şifa-i yazmış. Ha o ayrı. Ama senin de yazabileceğin olmazsa olmazlar var bunlar çok önemli yani sen müminlerin annelerinin konumuyla alakalı 200 satır bir şeyler yazabilmelisin söyleyebilmelisin yani bir rafizi karşına çıktığı zaman bu meseleyi onunla ne yapabilmelisin o 200 satırla tartışabilmelisin sünnetin bağlayıcıyla alakalı bir meseleyle alakalı bir şeyler söyleyebilmelisin hepsini burada göreceğiz yani akide öyle bir olaydır ki Fıkhın da başıdır. Tefsirin de başıdır. Hadisin de başıdır. Hepsinin başıdır. Akidesiz tefsir olmaz. Akidesiz fıkıh olmaz. Akidesiz hadis olmaz. Hepsinin başı. Onun için İmam-ı Ebu Hanife meşhur eserinde fıkıh-ı ekber tabirini kullanmıştır. fıkıh ekber. En büyük fıkıh nedir? Akideni kendisi En büyük fıkıh. Siz Ha, i̇mansız beş vakit namaz kılan bir insan düşünebiliyor musunuz? Ne faydası var? Yani şu imanın altı rüknünden bir tanesinde haleli olan bir adam bütün malını infak etse ne olur? Ne olur? Şu imanın altı rüknünden bir tanesinde haleli olan adam bütün gecesini ibadetle geçirse ne olur? Mümkün değil. Yani olmazsa olmaz. Onun için ha, burada... Biz akidenin mevzusu konusu deyince altı rükmünü zaten teşmil ederek söylüyoruz. Husus ve umum bağı vardır. Yani siz ne hadisi tefsirden ne de tefsir hadisten ne yapamazsınız? Ayram. Ayıramazsınız. Ayırmaya kalkarsanız, dini yıkarsanız siz akideyi fıkıtan ayıramazsınız arkadaşlar. Aleykümselam. Çoraplar üzerine mest etmek ya da çıplak ayak üzerine bestetmek. etmek Akideli bir konudur, fıkhi bir konumuzdur. Fıkhi bir konudur değil mi? Ama Ehli Sünnet'in akide kitaplarında baş yer almıştır. Baş yer Neden? Neden baş yer almıştır? Çünkü Ehli Sünnet'in temel vasfı çıplak ayağa ne yapmamaktır? Mes yapmamaktır. Bakın fıkhi kitabından nereye gelmiştir? Akide, akide kitabına gelmiştir. Temel vasıf olarak bağlamıştır. He. Yani şimdi demek istediğimiz tabii çok fazla konuşmaya gerek yok. Aslında ifadeler, cümleler belli de bizim burada demek istediğimiz şu. İslam akide boyutuyla ihmal edilemeyecek bir dindir. Akide boyutuyla ihmal edildiği an he, din olmaktan çıkar. Bakın bugün Hristiyanların haline bakın. Bakın Hristiyanların haline. Allah'ın Hazreti İsa'ya vermiş olduğu hak Tevhid inancı var mı bugün onlarda? Evet. Ama sizden bizden belki de daha çok ibadet hanelerine bağlılar. Evet. Çoluk çocuk pazar günü soluğu nerede alıyorlar? Evet. Kilise de alıyorlar. Mizmardır, odur budur okuyorlar. Ama akide yanlış, akide bozuk. Akide kaybolmayacak. Yani bir insanın akidesinde eğer halel yoksa, ibadatında kusur varsa... O onun cennete gitmesine ne değildir? Mani değildir. O bakımdan he, akidenin doğru olabilmesi için ehl-i sünnet akidesi olması lazım. Ehl-i sünnet deyiz, o akide doğru değildir arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bir insan gerçekten batınıyla zahirinde ehl-i sünnetten sonra adam hap yolu üzeridir. Ben ehl-i sünnettenim deyip de bunu sadece bir slagon olarak ortaya koymayı kastetmiyorum. Devam edelim. Kafirlere, bidatçilere, heva ehline, sapık din, inanç, mezhep ve fırkaları yazılan reddiyeler onlara karşı alınacak tavır ve akide ile alakalı daha başka konular da bu ilinin kapsamına girmek Bu da akidedir. Yani hep söylüyoruz. Her ilimde bu var. Akidede özellikle var. Sadece ispat yok. Aynı zamanda ne var arkadaşlar? Tenzih. Sadece ispat yok. Yani sadece biz akidemizi anlatmayacağız. Aynı zamanda o münharif yanlış akidelere de ne yapmak zorundayız? Reddiyeler vermek zorundayız. Alimler alim bazında yapar bu işi. İlim talebesi ilim talebesi bazında yapar. Evet devam edelim. Akide ilminin isim ve lakapları. A. Eylüsünet Bel Cemaat nezdinde akide ilminin isim ve lakapları. Yani akide ilmine... Bazı isimler de ne yapmıştır? Telaffuz edilmiştir. Onlar hakkında bilgi veriyor. Bir. Heh, pardon. Akide ilminin el üstüne ve el ona işaret eden eş anlamlı isim ve lakapları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Bir. Akide, itikat ve akaid. Türkiye'de daha çok bu üç kelimeden hangisi bilinir? Sonu bilinir. Değil akaid. mi? Akaid. İmmatiplerde de ilahiyatlarda da dersin ismi nedir daha çok? Akaittir. Akaid. Akaittir. Akidenin çoğuludur aynı zamanda. Akaittir. E nedir işte bu? Onun hakkında bilgi veriyor. Evet. Tamam. Denir ki, Selefin akidesi, ehl-i sünnet-bel cemaatin akidesi, hadis ehlinin akidesi. Bu ilmanı taşıyan kitaplardan bazıları şunlardır. el la kai Şerhu Usuli e, usul İtikad -i Ehli Sünne ve Cemaa Eshabuni. Evet. Orada dur. İtikad kelimesini kullanmış Lala Kitabın ismi ne? Şer usul Şerhu Usuli İtikad -i Ehli Sünne ve Cemaa La Lala Hikay'inin bu. Hı hı. Evet. 418'de vefat ediyor. Sonra Eshabuni neymiş ismi kitabın? El Akide'tü's Selefe Ashabu'n Hadis. Evet. Asabil Hadis. He. Ha. Eee Lala Hikay itikad kelimesini kullanırken Es-sabuni akide kelimesini kullanmış. Yani bu örnekleri boşuna vermiyor. Örnek olarak görmeyin. Her bir kelimeyi ibraz baksadığı veriyor. Hı hı. Sonuncu kitap kimin? Beyhakine el-i O da itikad kelimesini kullanmış. O da neyi kullanmış? Hı hı. İtikad kelimesini kullanmış. Yani bunları bizzat ehl sünnet vel cemaat kitaplarına ne yapmışlar? İsim olarak da vermişler. Evet devam edelim. İkincisi. İki, tevhid. Tevhid kelimesi bir şeyi tek kılmak anlamına gelen vahhede yuvahyidu fiilinin maslarıdır. Dolayısıyla dildeki anlamı bir şeyin tek olduğuna hükmetmektir. Şer'i ıslahta ise Allah'ı sadece kendi hakkı olan rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlarda birlemektir. Akide ilminin tevhid olarak isimlendirilmesinin sebebi bir şeyi konularının en şereflisiyle isimlendirmenin uygunduğu yanında konuların esas ağırlığını oluşturan kısmın bu olmasıdır. Yani çünkü o konular neticede nereye vardırıyor bizi? Tek olan Allah'a vardırıyor değil mi? Yani insanlar ilk davet edeceğin şey ne olsun diyor? Allah'ı birlemeleri olsun. Evet. Akide'de tehlif edilen ve bu ismi taşıyan kitaplardan bazıları şöyledir. Buhari'nin sahihine yer alan Kitabı tevhid. En son baptır. Kitabı tevhid. İmanla açmış Kitabı ı ne yapmıştır? Hatmetmiştir. Evet. İbni Huzaymen'in kitab Kitabı tevhid İbni Menden'in Kitabı tevhid ve marifeti esmaille azle ve celle ve sıfatihi alel ittifak ve teferrüt Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif itikad tevhid. Muhammed bin Abdülvahab kitab tevhid. Evet. Yani bunlar da işte ismini neden alıyor? Kitabı Tevhid. Yani Tevhid ismine ne yapmışlar? Odaklanmışlar. Evet. Devam edelim. 3. Es-sünne. Yani sünnet. <gülüyor> sünnet kelimesi sözlükte yol, sihiret anlamındadır. Yani sünnet deyince sadece bizim anladığımız anlamda, hadisi anlamamak lazım. Sünnet deyince bir yaşam tarzıdır. Bununla alakalı kitaplarda bizzat ehli sünnetin neyini oluşturmuştur? İtikadını oluşturmuştur. Evet. Çok örnek sayacak. Tamam. Şer'i ıslah ise kullanıldığı yere göre değişiklik arz eden birçok manaya gelir. Buna göre genel anlamda sünnet kelimesi hadis ilmine, mübah olan şeylere ve bir takım hususlara verilen bir isimdir. Akide ilminin sünnet kelimesiyle isimlendirilmesine gelince bunun sebebi ehli sünnet ve cemaat akidesine mensup olanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının sünnetine ittiba etmeleridir. Ehli sünnet zaten. Sünnet ehli olmak. Sünnete tabi olmak demek. Evet. Böylece bu isim ehli sünnet için bir şiar olmuştur. Öyle ki tezat babından olarak sünnet bidat, sünnete, sünnet, yani sünnet bidat denilmesi gibi aynı şekilde ehli sünnet şia denilir. Tamam. Alimler akide ilminde kitab sünne adı altında kitaplar taslim etmişlerdir. Bu kitaplardan bazıları şunlardır. kitab sünne İmam Ahmet bin Hamel Es-Sünne El-Esrem Sakın bunlardan şunu anlamayın yani işte fıkıh işte sünnetle alakalı namaz nasıl kılınır? Hayır hayır tamamen akideyi anlatıyor. Tamamen akideyi anlatıyor. İşte namaz nasıl kılınır? Hac nasıl yapılır? Alışıyor. Hayır tamamen akideyi anlatıyor. Evet es Ebu Davud, Es-Sünne İbni Ebi Asım, Es-Sünne Abdullah bin Ahmet bin Hamel, Es-Sünne El Hallav, es El Assal, Şer-i İbni Ebi Zemenin. Evet, zamanein değildir. Yanlış bilir insanlar, zamaneindir o. Zamanein değil. Evet, şimdi e, Türkiye'de özellikle Sünnet karcıları, Ankara okulu ve onların yolundan gidenlerin en çok saldırdıkları kitaplar da sünnet kitaplarıdır. Bu kitapları hiç göremezler. Hiç sevmezler bu kitapları. Çünkü bu kitaplar el sünnet ve cemaatin temel akidesini ne yapar? Kapsar. O imanın altı rüknü var ya bütün yönleriyle kapsar. Rivayet boyutuyla da kapsar. Fıkıh boyutuyla da kapsar. Tefsir boyutuyla da kapsar. Onun için hiç gözleri görmez. Evet devam edelim. 4. Eşşeriat. Yani şeriat. Denir ki Eş şeriat ve şeriat anlamı ise Allah'ın din olarak koyup belirleyip emretmiş olduğu şeydir. Yani şeriatı biz hep ne biliriz? Şeriatı Muhammed'i Garra. Ama şeriat aynı zamanda akidenin kendi ismidir. ve Bununla alakalı da ulemanın şeriat ismi adı altında bir sürü neyi vardır? Akide kitapları vardır. Akide. Evet. Devam. Oruç, namaz, hac ve zekat gibi. Şeriat kelimesi şirat kelimesinden türetilmiştir. Şirat kelimesi ise deniz, ken deniz kenarı anlamındadır. Allah Azze ve Cennet şu ayeti bu anlamdadır. Her birinize bir şeriat ve yol verdik. Mahide 48. Ayetin tefsirinde şirat kelimesinin din, minhac kelimesinin de yol anlamına geldiği söylenmiştir. Öyleyse şeriat Allah ve Resulü'nün koymuş olduğu hidayet yollarıdır. Ve bu yolların en büyüğü, akide ve iman ile alakalı meselelerdir. Ya diyor. İslam ayrı, şeriat ayrı diyor adam. İslamla şeriat arasında fark bitmek lazım. Şeriat diyor işte ne diyor? O imanların bütün iştahatlarını kapsayan ne? Bir alan. Ben şeriatı inkar etsem kafir olmam. Halbuki eskiden ehl-i sünnet vel cemaatin ehl-i sünnet vel cemaat olduğu dönemde bir adam şeriatı inkar edecek. ha? Adama ök derler. Şimdi ne oldu? Şeriat ayrı İslam ayrı oldu. İslam Kur'an'ın kendisi. Şeriat hadisler ve ulemanın neyi? İştahdı. Olur mu? Şeriat dinin kendisi. Bir nevi yani işte diyemezsin. Yani o hukuk ee, 550 milletvekilinin el kaldırmasıyla oluşmuş bir hukuk değil. Buna dikkat edeceğiz. Ha, yani bu <gülüyor> yani kur indinden gelmiş bir hukuk değil. O ayet hadislerin tefakkur neticesinde oluşmuş bu. Öyle bir şey olabilir mi? Yani sanki 550 tane alim gelmişler yan yana el kaldırmışlar. Oy birliğiyle kararmış. Öyle bir şey olabilir mi? İnsani bir vasıf değil o. O tamamen o ahkamla alakalı bir vasıf. Yani sen şeriatın içinde ya da şeriata mal edilen meseleler içinde tenkit edecek hususlar bulabilirsin. Bu mümkündür. Ancak bu şeriatı tenkit etmeni ne yapmaz? Gerektirmez. Her alin verdiği iştihatla, ile Allah indinde mesul olduğu kadar genel ulema indinde de mesuldür. Çünkü her bilenin üstünde daha fazla bilen var. Bilen var. Bu temel kural. Evet, devam edelim. Şeriat kelimesinin de sünnet kelimesinde olduğu gibi Allah adlandırma olarak birçok mana için genel bir kullanım söz konusudur. A. Allah-u Allah Teala'nın peygamberlerine indirmiş olduğu ilmi ve ameli işler şeriat olarak adlandırılır ve Allah'ın peygamberden peygambere farklılık gösteren menheç. Canlar açın ya. İbadetlerin tafsilatı ve muamelat gibi konularda her bir peygamber ve ümmeti için özel olarak indirdiği yükümler şeriat olarak adlandırılır. İşte bundan dolayı din aslı itibariyle birdir. Şeriatlar ise çoktur denilir. C. Bazen Allahü Teala'nın bütün resullere indirmiş olduğu itikadın asılları Taat ve iyilik gibi bir peygamberin davetiyle diğer bir peygamberin davetinde ayrışmayan şeylere, şeyler hakkında kullanılır da kullanılır edilir. Herhalde düşük bir cümle olmuş. Yani. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Şura 13. de D. Yine özellikle Ehl-i Sünnet'in iman konusundaki inanmış olduğu şeyler şeriat olarak adlandırılır. Onlar itikadların asıllarını şeriat olarak isimlendirmişlerdir. Ve akide kitaplarından olup da bu ismi taşıyan kitaplardan birisi İmam Acurri'nin Eşşşeri'a isimli eseridir. Tamamen ne kitabıdır? Akide kitabıdır. Evet. 5. iman. İbrahim Ağabey söyler misin? Akide ilmine iman akide ilmine iman ismi verilir ve itikadın diğer konularında kapsar. Allah azze şöyle buyurdu. Kim inanmayı kabul etmezse ameli boşa gitmiştir. Maide 5. İman burada tevhid manasındadır. Akide de tehlif edilmiş ve bu ismi taşıyan kitaplardan bazıları şunlardır. El İman. Ebu Ubeyd el Kasım bin Sallam, El İman i̇bn Mende. Görüyor musunuz? Yani bunlar bu bütün eserle yani şimdi bu bahisten bizim alacağımız hisse ne? Yani biz gerek şeriat kitaplarıyla olsun, gerek sünnet kitaplarıyla olsun, gerek iman kitaplarıyla olsun, gerek tevhid kitaplarıyla olsun, gerekse akide, itikat, evet kitaplarıyla olsun ne yaparken haşır neşir olurken biz asla ne yapmıyoruz? O imanın altı rükmünün dışına çıkmıyoruz. Tamamen konumuz bu rükünler kitaplar bunlardan bahsediyor. Bunların inkarı dinin inkarı manasındadır. Bu demek değildir ama bu kitapların içinde her yazan doğrudur. Elbette ki hatalar da vardır. Rivayetlerin sayıları olduğu gibi sayı olmayanları da var. Ama sene zikredilmiştir. Hükümler verilmiştir. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi adam çıkar der ki ya der işte der adama bak ya akide diye aldığı kitaba bak. Neymiş Buhari. İşinde şunca uydurma rivayet var. Ya da şunca zayıf rivayet var. Bunu söyleyebilir, çıkar, iddia eder. E peki sen akide olarak hangi kitabı alıyorsun arkadaşın? Hamidullah. Muhammed Hamidullah. E nasıl oluyor bu? E işte diyor ben diyor ya diyor İbni Kesir tefsirini niye okuyacağım ki işte Hamidullah ya da Muhammed Esad'ın tefsirini okurum. Yani demek ki yani mesele mesele heh, tefsir okumak değil. Mesele ne? İlla da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e mensup olan bir tefsiri ne yapmak? Dışlamak. Olay bu. Boyut bu yani. Yoksa e, Hamidullah'ı ben de okudum. Ama ben Ehl-i Sünnet'in kitaplarına mol, molla kitapları diye de ne yapma Bakmam. Dikkat etmek lazım. Evet. Okuyalım. 6. Usulü'd-din ya da Usulü'd-diyane. Usulü din yani dinin asılları, İslam'ın rükünleri, imanın rükünleri ve itikadla alakalı diyakonlardır. Akidede telif edilmiş ve bu ismi taşıyan bazı kitaplar şunlardır. Kitabü'l-İbane an usulüd el-Eşari ve Usulü'd-din el-Hatib el-Bağdadi. Yani bununla alakalı şu din kitapları da akideden bazıları neler? kitaplar. Evet. Altı tane ıplak verdi. Devam. Bununla birlikte bazı alimler böyle bir isimlendirmenin yapılmaması gerektiğini, çünkü dini usul yani asıllar ve furu yani teferrual şeklinde bir ayırma tabi tutmanın selefin zamanında olmayan muhtes bir iş olduğu uyarısında bulunmuşlar. Aynı şekilde bu ayrımın düzensiz olduğunu ve yanlış sonuçlara sevk edebileceğini söylemişlerdir. İslam'ı bilmeyen ya da yeni Müslüman olan birisi dinde kendisine ihtiya ihtiyaç duyulmayabilecek bir tefarrüat olduğu inancına kapılabilir ya da bu ayrıma gidilecek olursa sakın sakıncalı surette dinde bir öz yani asıllar bir de kabuk, tefarrüat vardır denebilir. Bazıları doğru olan bu ayrımın akide ve şeriat ya da ilmi ve ameli meseleler veyahut da ilmiyyat ve ameliyat şeklinde yapılmasıdır demişlerdir. Tabi bunlar tartışmadır. Yani dinde asıl var mıdır? Asıl varsa fer var mıdır? E elbette ki yani İslam'ın altı hükmü, imanın altı hükmü ya da İslam'ın altı şartı diğer şartlarına göre ne hükmündedir? Asıl hükmündedir. Ama buradan yola çıkarak birileri Kur'an'ın diğer ayetleri asıl değil midir şekle ne yapabilir? Ha, bir itiraz getirebilir. Burada o kastedilmiyor. Dinin aslı deyince, dinin aslı deyince akide boyutu kastediliyor. Yoksa Kimse e, namaz emrini, zekat emrini dinin aslından saymamazlık yapmıyor. Tabi tabiri caizse bir şey vardır yani e, kayda vardır. Özellikle hafız bin Hacer bunu çokça şey yapar, zikreder. Yani böyle bazen lafız çokluğu, fazla konuşmak insan doğasında zihninde ne yapar? Yanlış algılara neden olur. Burada kastettiği şu. Ümmet-i Muhammed ta tabi'in döneminde, bu döneme kadar akide deyince bu alt, altı neyi, ismi akideye ne yapmış? ıtlak etmiş. Bununla alakalı eserler ne yapmışlar? Oluşturmuşlar. Şimdi sen ey ehl-i sünnete mensup adam, ben akide hakkında müdakkık bir alim olmak istiyorum, muhakkak bir alim olmak istiyorum, ilim talebesi olmak istiyorum, araştırma yapmak istiyorum deyince... Sadece akide isminde kitap aramayacaksın Burada sana vermek istediği bu Bu akide olabilir Akayt olabilir Tevhid olabilir Usulü din olabilir Şeriat olabilir Bütün bunların hepsi sünnet olabilir Senin müracaat edeceğin kitaplardır Bizim kitaplarımızdaki tahkiklerimize bakarsanız Bunları bolca ne yapacaksınız orada Göreceksiniz Hepsine bakacağız yani bir tek kitabı tevhid yoktur akideyi öğrenebileceğin. Bir kitabı Tevhitten de bir tane yoktur. Onlarca binlerce kitabı tevhid vardır. Kitabu tevhid Buhari'nin bir faslı olabileceği gibi İbnü Hüzeymen'inki gibi iki ciltli olabilir. Ya da Muhammed İbn küçücük kitabı tevhidi de olabilir. Onun için dikkat edeceğiz. Bunların hepsi teşmili bir şekilde neye girer? İman kapsamına girer. Bir de muhtes isimler var, Onları da alalım. B. Eylü sünnet ve cemaat dışındakilerin dışındakilerin nezdinde akide ilminin isim ve lakapları. Şimdi Eylü sünnet akideyi bu altı neyle kelimeyle ne yapmış? İsimlendirmiş. Ama birileri illa bu kelimeleri ne yapmamak? Almamak için akideye muhtes isimler vermiş. Hani hep öyle söylüyoruz ya ne diyor Ayet-i Kerime'de Allah ben evvelim diyor değil mi? Sonra ben neyim diyor? Ahirim diyor. Peki adam ne diyor? Kadim ve Cedid. Ya Allah evvelim diyor mu? Diyor değil mi? Ahirim diyor mu? Nedir kadim ve Cedid ya da kadim ve hadis? Ya da kadim ve hadis. Kadim evveli olmayan. Hadis sonradan olan. E bunların hangisini Allah kullanmış Kur'an-ı Kerim'de? Hangisini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnette kullanmış? Yok. E evvel Evvelde niye kadim diyorsun? Diyor ki Allah kadimdir. Ya böyle bir vasfı Allah ıslat edemezsin sen. Aynen burada da. Yani ulemanın 6 tane kelimesi var. Üzerinde ittifak etti. Ama bakın şimdi birileri çıkmış İslam akidesini temsilen hangi kelimeleri kullanmış? Çünkü işin içine başka şeyler de geliyor Evet. Akide ilminin Eylüs'ün ve cemaat dışındakilerin nezinde de bir takım isim ve lakapları vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Bir, kelam ilmi. Kelam ilmi. Kelam. Niye kelam? Çünkü kelamın içinde felsefe var. Kelamin içinde mantık var. Kelamın içinde İb'in Miskeveh'ler var, Farabiler var. Kelamın içinde, dikkat edelim arkadaşlar, Platon var, Sokrat var, Eflatun var, işte Platon'un yer bir ismi. Bunlar var kelamın içinde. Onun için kelam ilmi demek zorundalar, kelam. Evet. Evet. Bir, kelam ilmi. Bu isimlendirme, mutezile, eşariler ve onlara benzer mütekellim fırkalar nezdinde maruftur. Böyle bir isimlendirme yanlıştır. Çünkü kelam ilminin kaynağı beşer aklıdır. Hint ve Yunan felsefesi üzerine bina edilmiştir. Tevhidin kaynağı ise vahidir. Kelam ilmi, kelam ilmi şaşkınlık, çelişki, cehalet ve şüphedir. Bundan dolayı sele kelam ilmini kötülemiştir. Tevhid ise ilim, yakin ve imandır. Tabi... E Bizim akidemizin kaynağı Kur'an ve sünnet. Akıl ve Kur'an abi hizmet ediyor değil mi? Kerem ilminin kaynağı temelleri aklın kendisi. Evet. Düşünüyorum o halde varım işte. Bunu ne yapıyor? Özetliyor. Düşünüyorum o halde varım. E zaten düşünmeyenin var olması mümkün değil. İslam zaten e, aklı olmayanı mükellef tutmamış. Yani bunu söylemiş olmak için, söyleyebilmek için de e, ...icada keşfe gerek yok. Ama... ...kast edilen farklı bir olay. Kast edilen farklı bir olay. Yani... E, ...bazı tabirler vardır. Bunları kullanayım. Belki... E, ...merak edersiniz. Birileri daha çok... ...tümden gelin metodunu kullanmıştır. Birileri de tüme varın metodunu kullanmıştır. Yani nedir... ...tümden gelin metodu, nedir tüme varın metodu? Yani eğer alimse... Tümevarımı kullanmaz. Tümden gelimi kullanır. Yani bir örnek verelim. Şimdi siz Türksünüz. Türkçeyi biliyorsunuz. Değil mi? Heh, belki dil bilgisi bazında çok fazla bir şey bilmiyorsunuz. Ama Türkçeyi biliyorsunuz. Şimdi sizin tümden gelim metodunu kullanmanızda bir beysi yok. Yani ne demek? Türkçeyi bildiğiniz için siz iyi bildiğiniz şeyden daha az bildiğiniz şeye gidebilirsiniz. Geri doğru. Ama İngilizce için bunu söylemeniz mümkün mü? Tüme varım yapmanız lazım. Az bilerek ne yapacaksınız? Daha çoğa doğru ne yapacaksınız? İlerleyeceksiniz. Bir örnek verelim. Mesela Aristo söylemiş. Demiş ki, bütün insanlar ölümlüdür. Aristo da bir insandır. O halde Aristo ölümlüdür. Dikkat edelim cümleye. Hıhı. Bütün insanlar ölümlüdür. Aristo da bir insandır. O halde Aristo da ölümlüdür. Bu tüme varım mı tümden gelin mi? He? Tümden gelin. Genelden özele gidiyor. Genelden özele. Şimdi yani siz eğer felsefeyi bu cümleyle özetlerseniz yani işte burada ne yapmış? Bir akli meleke oluşturmuş. E de arkadaşım. Yani bizim buna ihtiyacımız yok. Bizim öleceğimizi tespit için geriye bakmamıza gerek yok. Kullu nefsin ve Bitti. Her nefis ölümü Tabii. tadacaktır. He. Şimdi bakın. Yani birileri bu gerçeklere belli yollarla ulaşmış olabilir. Bunlar müşrik toplumların insanları da olabilir. Ya da peygamber gönderilmiştir ama peygamberin getirdikleri kaybedilmiş olabilir. Ama bizim için bu tür temel vasıflarda akli meleke kullanmamıza gerek yok. Şimdi bana bir tane istem halimi gösterin. Ölümün hak olduğunu, zarırı olduğunu ispatlamak için kitap yazmış. Bu Kur'an'a hakaret ya. Böyle bir kitap yazmak Kur'an'a hakarettir. Anlatabildim ne demek istediğimi? Gerek yok. Peki akıl nedir? Akıl nedir? Akıl insana, dikkat edelim arkadaşlar, insanlığını kazandıran. Akıl olmadan mükellefiyet var mı? Yok. Deli olsan mükellefiyet yok. Çocuk olsan mükellefiyet yok. Uyuyan olsan mükellefiyet yok. Sana insanlık vasfını kazandırıyor. Yo akılla ne yapıyorsun biliyor musunuz arkadaşlar? Ağızla ne yapıyorsun? Konuşuyorsun, Konuşuyorsun yemek yiyorsun. Burunla ne yapıyorsun? Nefes Çok alıyorsun değil mi? Kokluyorsun. Elle ne yapıyorsun? Tutuyorsun vesaire neyse. Heh. İşte bizim için akıl Kur'an ve sünnet naslarını anlamak için aynen ağzın yemek için araç olduğu gibi bir nedir? Araçtır. Ama bu olmadan yemek olmuyor. Akıl olmadan da ilim olmuyor. Akıl olmadan da alimlik olmuyor. Var mı bir tane aklı olmayıp alim olan İslam ümmetinde? He. Yani bunların yerlerini değiştirmeye gerek yok. Bizim naslarımız belli zaten işte. Mevcut. Kur'an ve sünnet nasları. Senin aklın nerede devreye girecektir? Onları anlamaya gayrette de devreye girecek. Yoksa sen ben o Kur'an sünnet naslarını sepete koyayım... Dini ben ki yeni baştan ne yapayım? İhtas edeyim. Yeni baştan yorumlayayım. İşte ee, çağdaş ee, bilimin ışığında yeni Kur'an tefsiri. Ne demek bu? Ne demek bu? Sen eğer astronomiden bahseden ya da fizyolojiden bahseden ayetlerden dem vuruyorsan anlarım. O zaman Kur'an tefsiri deme. Yani de ki işte biz semayı koruyucu kalkan kıldık ayetinin. Ben size e, bugünün ilmi e, ilminin verileri ışığında tefsir E sen namazın neyini Allah aşkına bize e, bugünün ilminin verileri ışığında açıklayacaksın? Orucun, zekatın, hut hut kuşunun, yecücün, mecucun neyini neyini? Öyle bir şey olamaz ki. Hadi kıyameti bugünün verileriyle açıkla bize. Cennet ve cehennemi bugünün verileriyle açıkla. Bu şey olabilir mi? Olamaz. Ha. Demek ki yani bunları birbirine ne yapmamak lazım? İşte kelam bütün bu verileri alıp bir şeyin içine koymuşlar. Üstüne de bir kılıf koymuşlar. Kelam, konuşma ilmi. İşte diyor mu? Konuşuyorum o halde varım, düşünüyorum o halde varım. Ki İslam ümmeti içinde kelam ilminin de bu haliyle ne yapan bize sunan başta Farabi, daha sonra İbdürüşlerdir. Onlar Platon okulunun aynı menhecini almışlardır. Aynı menhecini. Platon okul kurmuştur. akademiyi kurmuştur. Ve Platon bu akademiyada pek çok talebe yetiştirmiştir. Ve bunların düşünme şekilleri de asla oturmamak, ne yapmak? Gezinmek, dolaşmaktır. Onun için e, parkurlar kurmuşlardır okulun içinde bütün konuşmalarını bütün tartışmalarını ne yapmışlardır? Yürüyerek yapmışlardır. Ve İslam ümmeti içinde de meşraiyyun çıkmıştır. Ne demek ki Yürüyenler. Aynı ismi peripatistlerdir öbürküler. Kendileri almışlardır ve aynı ekolü oluşturmuşlardır. Ve onlara utanmadan bir de bu kerem kitaplarında meşraiyyun demişlerdir. Ya arkadaşım sen Platon gibi yapma Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi düşün. İbni Ömer gibi düşün. İbni Abbas gibi düşün. Neden onlar gibi düşünüyorsun? Böyle düşün. Sen vasfı öyle. Yok olmaz. Çünkü niye? Oradan alacağız. Hani birileri Emevi dini diyor ya yani kızıyorlar. Emevi dini de kızarlar. İçinde 10.000 bin küsur sahabinin olduğu bir değil Emevi dini. 10 bin küsur sahabenin olduğu dindir Emevi dini. İçinde felsefe kitaplarının olmadığı dindir Emevi dini. Ama Abbasi dini deyince sahabe yok, zındıklar hakimde, Aa, Yunan kitapları, Hen kitapları, gani gani. Bir de hilafet mekanizmasını vermiş olduğu paralarla tercüme ediliyor. Kur'an mahluk değildir diyenlerin 7 ceddine kadar sülalesi yeryüzünden siliniyor. Elbette ki sen Emevi dinine saldıracaksın. Başka çıkarın yok. Bakın Emevi dinine saldıran içinde 10 bin küsur sahabinin olduğu dine saldırır. Bunu unutmayın. 10.000 bin küsur sahabi vardır. Emevi devleti. E sen Emevi devletine saldırıyorsun ama neden Endülüs Emevilerine saldırmıyorsun? Şimdi bakın. Mesele Emevi devletine, zihniyetine saldırmak değil arkadaşlar. Dünyanın en büyük medeniyetini... Endülüs'teki Emeviler oluşturmuştur. Bu batılların ifadesiyle böyledir. Ama bakın Endülüs Emevilerine saldırmazlar. Çünkü mesele Emevilik değildir. Biliyorsunuz Endülüs Emevileri Hazreti Osman'ı çok severler. Muavi'yi çok severler. İsimlerine bakın Osman ve Muavi'yedir zaten. Sil başta. Peki niye onlara saldırmazlar? Çünkü Farabiler ve İbn Hazımlar kimden çıkmıştır? Onlardan çıkmıştır. Demek ki mesele emeviyle ya da gayri Emevi'liğe saldırmak değil. İşin neyi var? Perde arkası var. Kim ki felsefeyle iştigal etmiş, kim ki kelamla iştigal etmiş, Kur'an ve sünneti talih saymıştır, o mübarektir. Gayri ise Emevi'dir. İşte i̇bn Teymi'nin Emevilik'le alakası ne? Ama i̇bn Teymiye Emevi'dir. İbn-i Kayyım'ın alakası ne? İbn-i Kayyım Emevi'dir. Ne alakası var? Adam televizyona çıkmış diyor ki Albani diyor işte Emevi zihniyetinin bugünkü uzantısı, temsilcisi. Emevi zihniyetinin bugünkü temsilcisi diyor. Emevilik eğer bir devletin içinde yaşamaksa anladık. Yani o halde demek ki bakın Emevi zihniyetinin bugünkü temsilcisi değil. Neyin temsilcisi? ehl Sünnet'in bugünkü temsilcisi. Çok dikkat edeceğiz. Evet. Okuyalım. Öyleyse, okuyan, okuyan uyursa uyumadı hocam. Fema Hadi. <gülüyor> Öyleyse <gülüyor> akideyi kelam ilmi olarak isimlendirmek bir yana hiç kaynağı vahiy olan akideyle kaynağı beşer aklı olan kelam ilmi birbirine mukayese edilir mi? <gülüyor> İki felsefe. Akide ve tevhid ilminin felsefe olarak isimlendirilmesi aynı şekilde hatadır ve caiz değildir. Çünkü felsefe vehimler, batıllar, hayali düşünceler ve hurafi tasavvurlar üzerine bina edilmiştir. 3- Tasavvuf Bu isimlendirme bazı tasavvufçular, felsefeciler ve müşteşlikler nezdinde maruftur. Akidenin tasavvuf olarak isimlendirilmesi sonradan ihtiyaç edilmiş uydurma bir şeydir. Çünkü o tasavvufçuların akidedeki sapıklıkları ve hurafeler üzerine bina edilmiştir. Ya hocam diyor niye tasavvufa diyor Bak ne kadar diyor güzel işte ahlakı, zühtü, verayı ne yapıyor? Temsil ediyor. Arkadaşım diyorsun sahabe tasavvuf kelimesini kullanmış mı? Yok diyor. Ahlakı kullanmış mı? Kullanmış. Verayı kullanmış mı? Kullanmış. Zühtü kullanmış mı? Kullanmış. Esen de onların kullandığını kullan. Neden tasavvufu kullanıyorsun? Zühtse ben zahitliğe karşı değilim. İbni Mübarek de zahitti. İmam Ahmet de zahitti. Veraysa ona da karşı değilim. İşte Vekir-i Cerrah da variydi. Ahlaksa hiç ona karşı değilim. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak yaratılış üzeresin diyor zaten. Peki neden illa tasavvuf? Neden biliyor musunuz? Siz ahlak ilminin, züht ilminin, vera ilminin içine rabıtayı sokabilir misiniz? Mümkün. Soruyorum ben size. Bakın olayları mefhum muhalifiyle alın. Rabıtayı sokabilir misiniz? Sokamazsınız mümkün değil sokabileceğiniz tek bilim dalı vardır. Bunu fıkha da sokamazsınız. Tefsire de sokamazsınız. Hadise de sokamazsınız. Neye sokarsınız rabıtayı? Tasavfa sokarsınız. İşte olay bu. Kılıf bulma. Onun için ibn çok güzel bir lafı vardır. Kılıf bulma, kılıf. Kavramlar deyip geçmeyin arkadaşlar. Kavramlar insanların oluşumunda çok büyük etkiye sahiptirler. Bakın biz fıkıh deyince bir şeyler anlayabiliyoruz. Değil mi fıkıh? Tefsir. Düşünün bizim dilimizde fıkıh olmasaydı, tefsir olmasaydı. Yani Arapçadan bu iki kelimemize geçmeseydi. Fıkıh ilmi ya da tefsir ilmini biz nasıl söyleyecektik? Bir İngiliz de fıkıh ilmi diyor biliyor musunuz? Tefsir ilmi diyor. Bunların İngilizcesi yok. Türkçesi de yok. Siz Almanya'da fıkıh ilmi ne diyorsunuz? Fıkıh. Bak niye yok? Hadi koy. O bir kavramdır. Kelimeden öte. Anlayış ilmi. Olmaz. Vermez. Anlayış ilmi vermez. Yorum ilmi, tefsir vermez. İşte o kavramdır. tasavvuf öyle bir yapmışlar, yerleştirmişler ki, yani temel İslami bilimlerden bir tanesidir ilahiyatlarda mesela tasavvuf. Kürsüsü vardır. Halbuki niye zühtün kürsüsü yok? Selefe, taa hicri 500'lere kadar mensup hiçbir alim Tasavvuk altında kitap yazmamıştır. Züht vardır, vera vardır, takva vardır ama tasavvuk altında yoktur. Sonradan oluşmuştur. Şimdi. Hint felsefesinden geçmedir. Siz bir tane sahibi biliyor musunuz? Ya şu Hintliler çıplak ayakla ateşin üstünde nasıl yürür bir de ben yapayım diyen... Ya da bir tane sahibi biliyor musunuz şiş geçirmiş kendine böyle? Hı. E varsa söyleyin. Ama ben müşriklerden bunu yapanları biliyorum. Dikkat edin. Kimden? Müşriklerden bunu yapanları biliyorum ben. Ya demek ki yani bu kavramlar çok enteresan şeylerdir. Siz eğer akide ilmi yerine kelam ilmini koyarsanız ya da akide ilmi yerine tasavvuf ilmini koyarsanız ne olacaktır? Akide ilminin içine sokamayacağınızı kelam ilminin içine sokarsanız. Akide ilminin içine sokamayacağınızı tasavvuf ilminin içine sokarsanız. Olacak budur. Evet okuyalım. 4. İlahiyat. İşte bak ilahiyat. Teoloji fakülteleri, ilahiyat, ilahçılıklar fakültesi. Yani tekil bile değil hee çoğul ilahiyetun ilahiyat bazen düşünürüm tanrılar yani da. yok tanrılar değil aile fakültesi değil işte o yani o ilahlık demek ilahlıklar fakültesi onun İngilizcesi teoloji teoloji çok enteresan niye tekil ya şey çoğul e tekil olsaymış bu ya neden çoğul Türkçedeki gibi şeddesiz değil o. ilahiyat. Türkçede ilahiyat. Bir ye ile. ilahiye çoğulu ilahiyat. Tanılar değil, ilahlar değil. Tanılıklar, ilahlıklar. Teolojinin Arapça hali. Evet, devam 4. ilahiyat Bu isimlendirme kelam eyle. Müşteşlikler ...ve felsefecilerin nezdinde mağrıftır. Ayrıca lahut ilmi olarak... Da isimlendirilir. Batıdaki üniversitelerde... ...edirazetü lahutiyye, yani ilahiyat... ...öğretimi adı altında... ...birçok branşı bulunmaktadır. İşte teoloji yani. bize de geçmiş. Yani... E, ...ne zaman oluşmuş bu? Osmanlı döneminde yok. Osmanlı döneminde yok. Darülfununlar var... ...ama bu yok. Sonra ne oluşmuş? Evet. 5. Metafizik yani tabiat ötesi. Yani tabiat ötesi ya da akıl ötesi. Akıl üstü. Heh, evet. Felsefecilerin, batılı yazarların ve onların yolunda gidenlerin nezdinde maruf olan bir isimlendirmedir. Her insan bir dine inanır ve benimser. Ve onu din ve akide olarak isimlendirir. İslam akidesi denince genel bir adlandırma yapıldığı zaman el üstünde bir akidesi anlaşılır. Çünkü o Allah'ın kulları için din olarak razı olduğu İslam'dır. Selefin akidesine muhalif olan her türlü akide İslam'a nispet edilmiş olsa dahi İslam'dan sayılmaz. Bakın arkadaşlar, Selefin akidesine mensup akide. Selefilerin akidesine mensup değil. Bunu dikkat edeceğiz. Selefin akidesine. Selefi Salih'in akidesine. Hatırlıyor musunuz? Bir şema yazmıştık. Hatırlıyor musunuz? Çok önemli selefiler değil kesinlikle. Selefiler daha yeni mevcut. Selefi salihinin akidesi, selefin akidesi bu çok önemli. İşte o ehli sünnetin akidesidir. He, kim ki selefin akidesini ehli sünnetin akidesinden ayırmaya kalkarsa o selefiyecidir. Böyle bir şey yok. Kim ki tersini yaparsa o da ehli sünnetçidir. Böyle bir şey yok. Bunlar birbiri içine girmiş neler? Mümin Müslüman gibi. Mümin, Müslüm gibi yani. Ne yapamazsınız siz bunu birbirinden? Ne? Ayıramazsınız. Selefin akidesi ehl sünnet ve cemaatin akidesidir. ehl sünnetin akidesi selefin akidesidir. Ama fert olarak insanlara bakmayın. Bugün bir Hanefi'nin akidesi illa da sünnetin akidesini temsil eder mi? Yani Necmi'nin akidesi illa ehl sünnet temsil edecek diye bir kural yok. Bak geçen ders zımnını verdik. Bu ders vakit kalmadı. Yani İbni Kayyım'ın cehennemin son bulmasıyla alakalı mütereddit o görüşü ehl sünneti bağlar mı? Hmm. Bağlamaz. Buna dikkat edeceğiz. Yani böyle mühverit olayları cımbızla çekmeyeceğiz. Geneline bakacağız. Üzerinde icma ettikleri, ittifak ettikleri anlayışa bakacağız. Bu çok önemli. Evet. Devam. Bilakis bu tür, dar, bu tür inanışlar onu ortaya atana isme denilmesi gereken inanışlardır ve İslam onlardan biridir. Bazı araştırmacılar coğrafi, tarihi ya da mücerret olarak İslam'dan olduğu iddiasında binaen bu tür inanışları İslam'la olarak isimlendirmektedir. Fakat bir akidenin İslami olup olmadığı onun kitaba ve sünnete arzı ile mümkündür. Kitaba ve sünnete uyan haktır ve İslam nezdindendir. Muhalif olan ise sahibine ait bir inanç olur ve ona ismet edilir. Şimdi arkadaşlar bu okuduğunuz kitap hacimli olmayan ama içinde çok bilgi olan bir kitaptır. Derse gelmeden önce bunu muhakkak okuyorsunuz. Yani bu kitap bazı İslam ülkelerinde üniversitelerde okutulan bir kitaptır. ehl Sünnet'le alakalı muhtasar bir kitaptır. Ama ehl Sünnet'in bütün vasıflarını hem kavram bazında, kelime bazında hem de anlayış bazında veren bir kitaptır. O bakımdan Gelmeden okuyoruz, mümkün mertebe kitabı unutmuyoruz. İlim talebesi aldık bak Hatip Bağdadi'den değil mi? Kitabıyla derse gelir. Sadece kitabıyla mı derse gelir? Aynı zamanda yanında ne bulundurur? Kalem bulundurur. Ve mümkünse yazmak için de ne? Kağıt bulundurur. Eğer kitabının yanında ne yoksa, boş alan yoksa, haşiye yoksa. Eskiden kitaplar basılırken, yanında ne bırakılırdı boşluk. boşluk ama biz hiç boşluk bırakmadık tasarruf ettik bizim kitabımızda boşluk yok He. oralara haşiyeler yazılırdı böyle incicik buncucuk böyle okumak için ne lazım mercek mercek lazım evet ama şimdi tabii kağıtta getiriyoruz kısacası bugün alacağımız bu İbn Kayyim meselesinin geri kalanını inşallah önümüzdeki ders şey yaparız vakitler oldu geçti kaldık biz Subhaniye Allah'ın ve Biham'in keşedenleri dostlar ve tutun. Selamünaleyküm. Evet. Kadim ismini şeyde kullanmış değil mi hocam? Hı -hı. O tahavinin İbn-i Ebiliz şerrinde de vardı o ibare. O tahavinin mi İbn-i Ebiliz'in miydi? Ebiliz'in tahavini kendisi de kullanmış. Hı -hı. Şimdi e, Kadim Bilacedid ya da Bilatecedid. E, kadimi Seleften bazı alimler haber maksadıyla kullanmıştı. Allah kadimdir değil. Ya yani ne? Allah azze ve celle felsefecilerin söylediği anlamda yani felsefecilere cevap <gülüyor> mahiyede kadimdir. Yani hadisin zıttıdır. Yani sonradan olma değildir anlamıyla kullanmışlardır. Biz buna haberi kullanma diyoruz. Yani Allah'a kadimliği sıfat olarak ne yapmamışlar aslında? <gülüyor> İstinad etmemişlerdir. Ama... E, keramcılar özellikle evvel ve ahir kullanmazlar. Onu bir kenara atarlar. Neyi kullanırlar? Hadim olma ve hadis olma. Yani mesela Gazali, başta i̇bn Sina ve peşinden Farabi olmak üzere bu insanları kıdemi alem meselesinden dolayı tekfir etmiştir. Nedir kıdemi alem? alemin evvel olması yani yaratılmamış olması çünkü onlarda öyle bir inancı vardı ki bizdeki tabiat ana inancını uyandıran bir inancı tabiatı kim yaratmıştı Allah alemi kim yaratmıştı Allah. Allah ama bu alem kendi içinde bir tecedgütle meydana mı gelmiştir yani bir alem vardı o alem yenisini doğurdu ondan sonraki alem yenisini doğurdu o halde ilk alem hep gidene kadar başta olan bir alem. Demek ki bu alem Allah'tan değil, hangi alemden geliyor teceddütle? Bir evvelkinden geliyor. Ha. Ki bu aklı evvela kadar var. Aynı akideyi biz Platon'da da görebiliyoruz. En üstte kutsal akıl. Ona aklı evvel faal akıl diyoruz. Ondan sonra gezegenler. Gezegenlerden insanlara iniyoruz. İnsandan Hayvana iniyoruz. He. Hayvandan bitkiye iniyoruz. Bakayım inşallah. Şey. <gülüyor> şey, şey bunu ibnimiz söyletmek gibi pek çok da kelamcı, filozof, oyuncağı. Eninkini ot. 9. 8 ay. Dön göreceksiniz bunu? Ha. Ha, yani bir yoksa bir kadim he kelamcıların kadim olma meselesinde <gülüyor> ortaya verildiği ortak anlamında kullanılabilir. <gülüyor> Ama yani isim ve sıfık olarak Allah'a kadim değil. Ne? Zafi edilir. Bir de o Emevilerin 10 bin sahabe dediniz ya, yani kastınız 10 bin sahabe o dönemde yaşayıp ölmüştür. Evet. Onu evet, kastettiniz. Evet. İşin de 10 bin sahabenin olduğu bir dönemdir. Bu Abbasiler hiç kalmamış bunu. Kalmamıştır. Bitmiştir. Hmm. Bitmişti, yani sataştığınız İbn Ömerlerdir. Sataştığınız İbn Abbaslardır. Sataştığınız Ebu Hureyre'lerdir onu söylemek istiyorum. Yani bu çok önemli bir olay. Ama bu görülmez maalesef. Görülmez. <gülüyor>